Evvel ve ahir, zahir ve batın, yaş ve kuru ne varsa Kur'an'da mevcuttur. Yalnız görmeye göz, işitmeye kulak, anlamaya beyin, tatmaya da aşk ve muhabbet gerektir. i̇bn Abbas ki peygamberin ammisi oğludur. Devem kaybolsa Kur'an-ı Kerim'den bulurum diyor. Bu fal kitabı değil fal bakmayacak. Kur'an'ı anlamak bakımından söylüyoruz. Allah'a kişinin ne kadar kurbiyeti olursa yakınlığı o kadar Kur'an'dan anlayabilir. Yine i̇bn Arabi yani Muhittin i̇bn Arabi Şeyh-i Ekber Kaddesallahu Sırahül Ekber Efendimiz Hazretleri bindiği binekten yere düştü. Onu kaldırmak için koşan talebeleri niçin kalkmıyorsunuz üstazımız hocamız bir şey mi oldu deyince hayır hiçbir şey olmadı yalnız bu düşüşüm Kur'an'da var mıdır diye Tefekkür ettim ve buldum. Evet, sure-i ifadada buldum.